Nisa Suresi'nin 48 ve 116. ayet kelimelerinde, inna Allah a sasbileh, inna Allah la an ve limen yaşar. Allah kendisine ortak koşulmasını, şirk yani affetmez, onun dışındaki dilediği kimsenin günahlarını başlayabilir diyor. Şimdi dünya hayatında bir insan hangi günahı işlerse işlesin, ister puta tapsın, ister Allah'a sövsün, İster Kur'an'ı inkar etsin, efendim, ister münafık olsun, ister müşrik olsun, hangi günahı işlerse işlesin, eğer şartlarına uygun tevbe ederse, derim ki kafir iman ederse, münafık iman ederse, müşrik şirki terk eder, iman ederse, o iman ile onun geçmişte işlediği bütün günahları bağışladı. <gülüyor> Hazreti <gülüyor> Ömer de müşrikti, iman etti. La ilahe illallah Muhammed Asulat dedi. İmanı onun geçmişteki bütün günahlarını sildi, götürdü, yok etti. Evet. Tamam mı? Şimdi bir insan ahirete kafir, müşrik, Allah'a ortak koşan bir kimse olarak veya münafık olarak giderse, Allah onu Ahirette asla affetmeyecektir. Bu konuda, Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Demin okunduğum ayette bunla ilgilidir. Ama şirkin, yani Allah'a ortak koşmanın, inkarın ve münafıklığın dışındaki diğer günahları. Evet hocam. Eğer kul hakkı değilse, kul hakkı yoksa, diyelim ki namazınızda eksiği var, eksiğiniz var, içki içtiniz, zina ettiniz. Şahsi günahlar yani. Yani Allah'a karşı günahlar, kul hakkı içermeyen bir günahla gittiniz, yani tövbe etmeden gittiniz, haliniz Allah'a kalır. Ya firilen yaşar Allah dilediğini bağışlar, evet, dilediğinin bağışlamaz, cezalandırır. Sonra imanı mükafat olarak cehennemden çıkarır, cennete koyar. Bu ahirette, ahirette artık tövbe diye bir şey söz konusu olmaz. Tevbe dünyada. Ama kul hakkı varsa kul hakkını Allah affetmiyor. O da kısaltlaşma, ödeşme olacak. Dolayısıyla. Bu şirkin affedilmemesi ahiret hayatındadır. Bu sadece şirk değil, inkar da affedilmez. Mesela bir adam atayız, tanrı tanımıyorsa. Tamam mı? O da bir Bu şirk gibi de, değil mi yani? Şirk gibi değil. Yani şey, mahiyet açısından Cenab-ı Hakk'ı tanımıyor. Yani inkar. Yani şirk Allah'ı kabul ediyor. Efendim Allah'a başka ilahları ortak koşuyor. Ama inkarda ya Allah'ı hiç kabul etmiyor. Veya Allah'ın kitabını kabul etmiyor Tarzı veya peygamberini kabul etmiyor veya bir haramı kabul etmiyor, bu kafir oluyor. İşte münafık da di, kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söylüyor. Yani münafık, müşrik, münafık ikiyüzü kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen müşrik, Allah'ı kabul ediyor ama Allah'ın yanında başka ilahları da kabul ediyor. Mesela putlara ilah diyor, kafir de ya Allah'ı kabul etmiyor, veya Allah'ın sıfatlarından birini kabul etmiyor. Veya Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyor. Veya peygamber kabul etmiyor. Veya ahiret hayatını kabul etmiyor. iman esaslarından birisini kabul etmiyorsa o kimse kafirdir. Yani her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir. Yani müşrik olması için başka bir ilah kabul etmesi lazım. Evet. Adam hiç ilah kabul etmiyorsa. Mesela Tanrı tanımaz ateist bir insan ise o kafirdir. Bunları ahirette Cenab-ı Hak affetmeyecektir. Müminler şirk küfür, inkar ve nifaktan uzak kaldığı sürece bir de kul hakkı almadıkları sürece inşallah Cenab-ı Hakk'ın affı dairesinde olurlar. Ya Cenab-ı Hak kendiliğinden affeder veya Peygamberimiz i̇nşallah. şefaat eder. Hiç ceza çekmeden inşallah cennete giderler. İnşallah hocam.